Noror programı başlıyor. Evet sevgili dinleyenler, sevgili dostlar. Noror programında yeni bir günde hep birlikteyiz yine. E bugün e, konuklarımız var. Eee Önemli bir e, duduk virtüözü e, Süren Asaduryan bizle birlikte olacak. E, korist ve opera sanatçısı Nursel Dinler ve müzisyen Erdal Yapıcı bizle birlikte olacak. E, keyifli bir sohbet bizi bekliyor. E, bunun e, harici epey e, güzel canlı müziklerde dinleyebileceğiz bu programda. Ee, baştan açıklayalım programın bir bölümü ilk bölümü Ermenci olacak özellikle Süren Asaduryan'la e, yapacağım sohbet kısmı e, sonra Türkçe bir şekilde devam edeceğiz. E, Süren abi Türkçeye de Ermenciye de gayet vakıf ikisi dili de iyice e, biliyor, iyice konuş iyi bir şekilde konuşuyor. Hemen e, programın başında hazır Türkçe devam ederken programa nasıl ulaşacaksınız e, Süren Asaduryan Nursel Dinler verdal ve yapacağı sorularınızı iletmek için programa nasıl ulaşacaksınız onları söyleyeyim. E, Twitter adresimiz biliyorsunuz Noror Özgür Radyo e, ve bloğumuz nororozgurradyo.blogspot.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bunlar harici Özgür Radyo'ya telefonla ulaşabilirsiniz. 0216 330 7591 92 ve 93. Ee, tekrarlayayım 0216-330-75-91-92-93 ve Ayrıca Özgür Radyo et özgürradyo.com'a da ulaşabilirsiniz diyelim ve e, programa başlayalım e, Ermenci bir açılışı da e, yapmak e, gerekiyor diyelim Parevseli Ongın Tinler, Asçapat ər e, Hü e, varbet e, Duukaharsuren e, asaduryan e, Yeef Nurə dinlər Ye errdal e, yapıcı e, Şpat e, hacli xsak e, suünər e, bidönənk e, e, Haydakiri məşün etə e, gör e, su asaduranın Nurə dində errdal yapıcı var Hosegan e, ասենք եթե ուզեք զգալ մարդասեկա ասկարաч է մեր գաբերը ասենք մեզ հետ ինչպես միտի հաղորդակցիկ է Twitter-ը North Or ազգուր ռադիոën գննակ հաղորդակցիլ մեզ հետ North Or ազգուր ռադիո getblogspot.com-ն մեզ հետ գննակ հաղորդակցիք մի Արևվել ենը դրքիայի կոդը եմ եմ եր որղ երբայրդանը երերեք այլ երերեք այլ երերեք երսուն, ենը եմ եմ եմ եմ էկ ասկրջտանը եմ եմ եմ եմ ենը եմ եմ եմ եմ եմ եմ եմ Parf Saint-Parie, Gat Parikalost. Galatasaray. E, ise Varbet Dudukahar, Esrena Saduryan, Artin, Türkiye'si, Yev Türkiye'si mm Hay, Umultinleri, Zanoten, Anor ir albümlerov, vezat albümü The Voice of Duduk Yergazer Megendo, bir ömür sadece Yergazer e ev Türkiye'ye maçal, e, Şatmu Hamertner e, Gazmagel Bekkur. E Noren, Aysemisel Hamermaga, e Türk yerini Tanran Kosak Tüni aynı uğuntunur amarşat o dar mart mecek o dar çekmez yan var. E <gülme> gınaq xüsül et e as dudukahar mı illalov inç bes yer yerdə ə panenəs arvestenəs qısınq. E dudukahar mı inç bes qılla tuk inchpes ıskısak եւ 700 երդասարդ ներդասարդնից ինչ քրատներ гըննակտալ var dudukah arlanlar var nark yes uzumem ողջունեմ ձեր հաղորդումը շնորհակալություն եմ հայտնում այսօրվա ողընկալության համար եւ ողջունում եմ ամողջ թուրք հասարակությանը Ինչ վերաբերվում դուդուկին, դուդուկը ինքը մի գործիք է երաժշտական, որ ցակումը բուն հայերեն է։ Է, դարերից վեր հայերը այս գործիքը նվագել են եւ բոլոր Փայթեա փողային գործիքներին նախահայը դարձած ինքը ըստ դուդուկի տեխնիկան եւ արպետությունը դիապետելու համար դուդուկարը պետք է ափրի կանգա ափրի դուդուկարը պետք է շփվի պետք է հասկանա սարերը ի՞նչ են լերները ի՞նչ են այդ նրբությունը այդ գահնիկները բնության դուդուկարը ճիշտ պետքա կերտի որ կարողանա դառնալ լեարժեկ դդուկահար եւ կարողանա մատուցել այդ zgon arvestը հանրությանը։ Իսեթե դուդուկահարի դու մեջ pakas եղավ, ցուտքը խոսի դուդուկով, Չի կարող ճշմարտության մասին խոսել։ Ազատության, արդարության մասին չի կարող խոսել։ Դդուկ այդպես արvestը գնանքս էտ երիտասարդը դուկար չի գնալու։ Չնգրներս էլ։ Հա։ Իհարկե երիտասարդը դուկար կգնա օval։ Եթե երիտասարդը ճիշտ դարտնոցից դուս եկած է, ճիշտ դաստիարակություն ստացած է։ Իսկ եթե այն դարտնոցի մեջ դարտնոց ասել որ դուկարը պետք է Եթե որ դուդուկարը նախապատրաստվում դառնալու նայր ցնողներից ամենառաջինը պետք է դաստիարակություն ստանա՝ դեպի ազատություն ու արդարություն, իր ապրելավայրից, շրջապատից եւ իր բնությունից եւ երկնային հնարավորությունից այդ իրավունքն ու ազատությունը նա պետք է ստանա, Ինչու՞ չէ յերիտասարդ եմ։ Մենք էլ յերիտասից ես յերիտասարդ եմ, շատ լավ նվագի։ Եվ հիմա էլ յերիտասարդ եմ, ես կարծում եմ մարտը չի ծերանում, երբ որ նա յերիտասարդ է մնում։ Է, Թուրքիա շատ գուկ, կաքե, ամաքնար շատ գուդակ, է, հին Թուրքիա Հարագության գտնանքս էլ թե Ջիվան Գասպարյանը Ե ինչ են սերվոր հայաստանի մեջ ինչ ուղերտակոր Թուրքիա համերտներ գնեք որ եւ Թուկալ գիտնակոր հիմա նոր նոր թուրք դուդուկարներ ալավ ինչպես կմեկնաբանեք այսինքն շատ դամ ես կմեկնաբանեմ որ թուր դուդուկարները նոր չեն եղած այս եւ հարգված գորձիկ է եւ մենք հայերս անատոլցիներ ենք ին պապեր անատոլցի են ը դուդուկի դուդուկը դուդ Թուրքիայում հետադիմության մեջ մնաց։ Պեի կոչվեց։ Եվ հիմա իրանք បាន արեցին, այս գործիքը շատ հարմարեցրեցին բաղլամասվար, սազի, մեր սազի հետ եւ թուրքական մելոդիաների երաժությունների հետ եւ բավականին հետ կասեմ, մեր Հայաստանում, մեր Հայաստանում էլ այդքան այս տեխնիկան, այս շարգացում այդքան նոր չի։ Այս տեխնիկան մեր Հայաստանում զարգացելա Վաչի Վաչե Հովսեփյանից հետո, ճիշտ է, Մարկար Մարկարյան, Լևոն Մադոյան, ասենք Ջիվան Գասպարյան, հետո ասենք Վաչե Հովսեփյան Ջիվան Գասպարյան նույն ժամանակ անձնակ, բայց Դუდուկը շարգացրեց Վաչե Հովսեփյանը։ Դუდուկի տեխնոլոգիան, Դუდուկի տեխնիկան, Վա Յոսեփյանը մի դբրոց դրեց դուդուկի, դու հայ դուքի դու դու համար։ Այն բարցությունների մեջ կերտեց այս գործիկը, որ իրոք բավականին լուրջ գաղափարներ, բավականին լուրջ տեխնիկա դրեց այս գործիկի մեջ, շատ լուրջ է։ Ցավոք հիմա ես նայում եմ, Վա Յոսեփյանի ոչ միքանի հոգի մատերի վրա, այս դբրոցը Հավո Քայաստանում էլա վերջանում կորում։ Այս Գորսվիգը որպես ինչպես շատ դժվար է այսպես նավագելը, եւեշտին եմ վազում։ Շատ դժվար է այս տոնայինության մեջ մտնելը, այս ֆեմը ստանալը, այս դաժան ճանապարհ քայլելը միշտ միշտ եշտը շատ եշտ է։ Դրանք ասենք եշտի, եշտը շատ են սիրում մարդիկ, Այս անձը ուրույց շատ հզոր է եղել, իսկ շատ հնուսք է այս գործիկը, շատ ծիրվանცა եւ այսօր ես արդեն մոտ 20 տարի է գալիս եմ գնում եմ Թուրքիայում բავականին գործեր եմ ծավալում, լուրջ արվեստագետների հետ շփում ես Թուրքիայում, շատ լուրջ, շատ բავականին լավ արվեստագետներ կան իմ հետ նորից նույնպես շատ հայակապ արվեստագետներ բայց դուդուկը պետքա զարգան զարգանա պետքա ճիշտ նավագեն օրինակ դուդուկի վրա տրանսպորտ տրանսպարտյոր يعني տրանսպորտ նավագելը բարձրի վանա չեն կարող նավագեն դա պետքա իմանան ես օրինակ մի գորզիկով եմ նվագում, բայց մարդիկ շատ տարբեր գորզիկներով Hı hı. Ee, <gülüyor> bir telefon bağlantımız var. Ee, merhaba Paref. Alo? Alo, buyurun. Merhabalar, nasılsınız? İyisinizsiniz. Kiminle görüşüyoruz acaba? Ben Nurullah'ın sonra benim arkadaşıyım. Seni görmekten sevindim. Ben Nurullah'ı getiriyorum. Nurullah. Durun. Merhaba Nurulacığım, merhaba. Merhaba kardeşim, nasılsın? İyi misin? Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler, teşekkürler Nurulacığım. Seni <gülüyor> bir ara arayıp kodlamak istedim. Başarılar diliyorum ben sana. Çok mersi, çok mersi. Çok mersi, Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet. Tebrik ediyorum ben sizi, başarılarınızın devamını dinliyorum. Bravo, teşekkürler kardeşim, çok <gülüyor> mersi. <merkez. gülüyor> Nurullah Bey teşekkür ediyoruz biz de iyi akşamlar e, diliyoruz e, devam edelim biraz daha Ermenci evet, Ermenci bilmeyen dinleyenlerimiz biraz daha sabretsinler biraz sonra e, demin duyduğunuz üzere e, Süren Sadurya'nın güzel Türkçesiyle <gülüyor> şeyleri de dinleyeceksiniz eee ինչպես ան է panel Magna Pontunner ga Keçeracalı Sipaç Vadasançıgırtsanel Hayastani mec inç qesen qoran Türkie mec ataməkler gudak qur və evoman qan var Hayastani mec çenuzər var Türkie aspes arvesək etləri ertən Türkie panel Yes anpisivancəm desə vor Hayastanum meki չկա այդ գաղափարը որ ինչուես դու գնում Թուրքիա հանել դալի այդպես հասկացողություն հայաստանում չկա եւ ինձ կյանքում այդպես ողջունում են եւ գնահատում են իմ ճարճանքը եւ իմ աշխատանքը այդպես մա ես չեմ հանդիպում հայաստանը հայաստանի մա արվիսակետ մալալի ինչպես եւ հիմա շրջանետ այո գրնամ բախտածել Հայաստանի մեջ հիմա սովետական ժամանակներում ես դե սովետական ժամանակների ուսանող եմ եղել սովետական ժամանակներում Հայաստանի սովետական Հայաստանի կրթությունը բարձր մակարդակի վրա էր հիմա հիմա էլ է բարձր մակարդակի վրա բայց երբ որ սոցիալիզմը մատնած մեջից հեռանում կոմունիստական գաղափարներն ասկանս մեջից հերանում է, հետ տանում է։ Հետ տանում այն լրջությունը, այն ազնվությունը։ Մի խոսքով, այդքան գեշ չ է հիմա շատ աղիգ է, բայց սոցիալիզմը կարոտ ունենք։ Ես ինքս իմ ինք, անձնական կարծիքով եմ խոսում, ես սոցիալիզմի կարոտ ունեմ, որովհետև ինքս սոցիալիստ եմ, սոցիալիստի Ես չէ։ Մենք ալսսս ենք բան արդեն։ Այո։ Սոցիալիզմ, սոցիալիզմի գաղափարները եւ սոցիալիստական դաստիրակությունը էգոիզմը մի քիչ հեռացնում է марկային նորմերից։ Մարդիկ մարդկային նորմերի մեջ են մնում, էգոիզմը չեն սիրում։ Եթող վիրավորական իրոք Աս մը մեկը բոլորի համար, բոլորը մեկի համար, այսինքն ընկերությունն էլ նույնն է, հա։ Հհհ։ որ վերաբերվում է դուդուքին, դուդուք հիմա ունենք լավ ջահել դուդուկարներ Հայաստանում։ Ահա։ 7000։ Այո, շատ-շատ ճարպիկ, շատ աղեղ, շատ լավ դուդուկարներ որ ճարպիկ նվագում են, շատ նվագում, եւ բացվում է այդ ճանապարը շատ դբրոցը, որը որ ճիշտ դեռ ես չեմ ազգում այնի շատ քչերի մոտը որովհետև այս դբրոցը որը որ մենք ենք օգտագործում ինքը շատ բար դբրոց է Վաչոսեփյանը ես նորից ուզում եմ վերադառնալ Վաչոսեփյանին որովհետև Վաչոսեփյանը բավականին ցավոկ այդ մասին քիչ է խոսվում կատարեց հայ արվեստի նկատմամբ օրինակ գործեր նվագեց որը դուդուկի համար Այսինքն են, այդ գործը դու դ նվագած, նվագածից հետո ճարժի երկել ճարժի ուրիշ գործիքով նվագել որովհետև դարավ դրա համար ինքը տենց լուրջ գործեր կատարեց եւ իր կատարած գործերի շարոնակողներից մեկնել, ես եմ դարرل դուքը տենց ...Türkçe'ye biraz dönelim ve... E, koris ve opera sanatçısı... ...Norsel Dinler de aramızda... E, ...biraz... E, ...ondan bahsedelim, biraz rica edelim... E, ...anlatsın, bugün burada kendisi de... ...güzel sesini dinleyeceğiz biraz sonra... ...sabırsızlıkla bekleyenler var... E, ...selamlar yollayanlar var bir taraftan... daha programın reklamı... Hani ...işte bu hafta sonra nasıl durayan gelecek... ...işte böyle canlı müzik dinleyeceğiz... ...diye e, duyurduğumuzdan beri... ...bir sürü insan... <gülüyor> yazdı. Özellikle Özlem Kurt ve Melike Günay'a teşekkür ediyoruz. Anında böyle cevap vererek çok severiz. <gülüyor> kendilerini bekliyoruz yayını dediler. Ee, ama biraz da önce e, Nursel Dinler ve Erdal Yapıcı'yı tanıyalım. Dinleyicilerimiz tanısınlar. E, söz sizde. Ee, öncelikle programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Ee, ben İstanbul Devlet Opera Bale çalışanıyım. Korist olarak görev yapmaktayım. Eğitim fakültesi mezunuyum. Şan Ana Bilimdalı mezunuyum. E, doğuluyum kendim. Ve... E, biraz daha tabii araştırmam gerekiyor geçmişim ama... E, ben de Ermeni asıllığı olduğumu düşünüyorum. Süren abi'yi tanıdığım e, zamandan bugüne kadar... Çok güzel dostluğumuz oldu. E, gerçekten abi kardeş gibi e, bugüne kadar bir araya gelip çok güzel sohbetlerimiz oldu. Tarihi sohbetler e, olsun, müzikal sohbetler olsun. E, çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim bir insan. Böyle Erdal arkadaşımı e, çok severim. Eşine buradan selamlar yolluyorum, Sevcan'a. Selamlar sevgiler. Böyle. Biraz Erdal'a geçelim. Evet. Erdal, e, sen biraz bahset e, kendinden, Tabii. yaptıklarından. Hı hı. Ben psikolojik danışmanım. Bir okulda, ilkokulda e, rapörtman olarak çalışıyorum. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği e, bölümünde yüksek lisans e, yapıyorum. Tez aşamasındayım. Uzadı biraz. Ensümanlara yoğun bir ilgim var ee, Opul dışındaki zamanım genelde ensümanlarla geçiyor Bu arada biraz yapımla e, ilgili çalışmalar yapıyorum ee, Hacı Akpınar isimli Luteer abiyle Buradan kendisine sevgiler Yani müzik e, ve eğitim e, bir arada gidiyor şimdilik Bir de senin ortaya çıkardığın müzik aletleri <gülüyor> üzerine konuşsak birazcık Tabi Ya e, RG çalışmalarını ben çok seviyorum, e, çok keyif alıyorum. E, yani yapımda e, çalım kadar önemli ve güzel, çok keyifli. E, yani tabi e, lüthiyerim demiyorum kesinlikle. Çünkü bir yolu seçmek gerekiyor çalım ve yapım e, arasında. Sadece e, aklımdaki şeyleri e, birkaç ansümana dökmeye çalıştım. Bir çift taraflı gitar çalışmamız var e, Hacı abiyle, e, lüthiyer abimle. Ee, ön tarafı perdeli, arka tarafı perdesiz gitar olmak üzere tek sapta ee, sahne için tasarlanan bir enstrüman. Onun üzerine biraz çalıştık. Şimdi onun e, versiyonlarını yapıyoruz. Bir de işte şimdi gördüğünüz dinleyicilerimizin sadece duyabileceği on telli bir bağlama var, oğursazı. Oğursazın da zaten ben e, dudağa çok çok e, yakıştırıyorum. Birlikte gerçekten çok güzel tınlıyor. Ee, ...Süren abiyle de e, tın ışıklığımız çok eskiye dayanmıyor... ...Nursel'le de keza aynı şekilde... ...ama e, tınlar birbirini çok tutunca... E, ...elektrikler birbirini çok alınca... E, ...güzel şeyler çıktı ortaya... ...üzerine bir de Nursel'in sesi... ...bakalım... Teşekkürler... Ee, bir kasa müzik arası verelim öyleyse... ...kulağımızın pasları silinsin... Ee, ...Süren Asaduryan, Nursel nurselinler ve Erdal Yapıcı'dan dinleyeceğiz, Neyi dinleyeceğiz. Yes kuzum, Dile başlayacağız. Ev Nursel <gülüyor> Dilnare Sarerin Hovin miyasneng, miyasin yerki. Turnam ayo, evet. evet. turnam gidersen Mardin'e. <gülüyor> <gülüyor> şu anda aynı şeyleri ben ne hissettiğini düşünüyorum ee, Evet e, tekrar bir hatırlatma yapalım programımıza ulaşmak için bu programa nasıl ulaşırım ben diyenler için bu güzel programa ee, Twitter'dan e, sorularınızı yöneltebilirsiniz Evet bazı sorular var Biraz sonra sorular bütün sorular ileteceğim eee konuklarımıza Twitter üzerinden Nor Or Özgür Radyo'dan bize ulaşabilirsiniz. Soruları iletebilirsiniz nororuzgurradyo.blogspot.com'dan da sorularınızı iletebilirsiniz. Sağ tarafta bir iletişim e, formu var. Buradan sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca özgürradyo.com'dan @özgürradyo e-mail atabilirsiniz ve telefonla bağlanabilirsiniz. E, Türkiye dışından e, artı +9 kodunu kullanarak 0216 330 7591 92 veya 93'ten ulaşabilirsiniz diyelim. Ee, devam edelim Biraz daha yine Ermenciye dönelim ee, Ve e, Türkçe sorular var birçok soru zaten Türkçe geliyor onlara da Türkçe cevap vereceğiz ee, Ama Gördüğünüzde Soruları da çok kesmeyen birkaç sorum daha var benim. Ee, sadece müzik üzerine değil e, biraz e, Türk Ermeni ilişkileri üzerine ve Ranting üzerine de konuşmak istiyorum e, Suen abiyle. Ama önce e, yeni albümler üzerine biraz konuşalım ve e, Türkiyelilerin E Ermenilerin tepkileri üzerine konuşalım. E Baronasa ...inç Inch Inch Magna Pontun der Inch Gnaksel, Türkiyeceev, Türkiyecehay, e cezi Mıdknof Türkiyece ayrun, Inch ergisen cezi. Pamütanesi, sihi sen. E Hametner Türk e Norhamerkmen Alonik. E esasen Norhamerkel olum. Ճիշտն ասած հայերի հravelków չեմ գալիս ես ինձ հայերը չեն հravelirում ինձ թուրքերն են հravelirում երբ որ գալիս եմ ճիշտն ասած եւ գալիս են համերկինեն հայեր են մասնակցում հհ Ինչ ինչ պես գխորիք են ինչու այսպես է Երևի ես լավ չեմ նvæղում դրանից Ա빌գարդեն թե ժողովուրդը az turkya hamaynq inch yes arzen zhoghortakan em novagum yev sayatnavan yes em meknabanov a inz anis lab meknabanov yerevi eti uri ch ban a yes ch kidem gazmagerputyun e yerevi Հհհ հհհ Պաճառները ես չեմ կարող ասել, ինչն է, որտեղ շփում չունեմ ընդհանրապես ոչ մի հայի հետ։ Ասենք, ես կգամ իմ գորա, տեսնեմ այն հեղոցում բարև Սառը։ Հհհ անտարբեր կանստեն այնտեղ ճող, ասենք հայ արվես է, բարովս եկե, ալի մի բանկես ու իրենم շատ չի։ Շատ քիչ։ Ստամբուլայ Ne çalsem abi. Yes İranlı Germen. Biz Almanya'ya. Ozan Tolosan çenzi to çenesel. Biz Almanların kalkık cocuksin. E Hima, bir telefon bağlantımız var. Eee. sanırım. Geçmiş olsun. Evet. Ee... Bir daha bağlanabilirler. Telefonumuzu söyleyelim. 0216 330 75 91 92 veya 93. Noralbüm mü? Araçı gayet inç. Evet. Noralbüm çok fazla. Artık babakların propagandalarını duyduk. Türkiye'ye. Yuttu albüm. Boştu veta albüm. Vuslatı Murat ile gerek. Vuslatı yok. Evet. Եվ սա այո, յansımalar Humperd Meysim, Vosat. Անիգաի ալբոմն է եւ կուզեմ այդ ալբոմի մասին մի քիչ ձեզ։ Ես երբ որ առաջի անգամ Թուրքիա եկա, ինք Սարկիս Սերոֆյանը ծանոթացրեց Մուհամմեդ Քեթենջողлу հետ մի հրաշալի երաժիշտ մարդու հետ։ Եվ նա այդ ժամանակ ինչ հարաբերեցիք բանը ռադիոյի հավորդմանը եւ հարցրեցիք ինչու ես եկել Թուրքիա եւ ինչի համար ինչ ես ուզում Թուրքիայում առաջանալ իբրև հայերաճիշ եւ շատ հասկացավ ես ով եմ իբրև երաժիշ ես փազսխանեցի որ շատ եմ ուզում Թուրքիայում հանդիպել հետ հհհ Եվ դուդուկն է հարաբերությունը համատեղել։ Որովհետև դուդուկը հայ լուրջ գործիկա, հայի գործիկա, դա է թուրքերն են լավ դիատեպետում։ Եվ ինձ արդեգապս անոթացանք Շենոլ Ֆիլիզի հետ։ Եթե որ ծանոթացանք այդտեղան մի հրաշալի մարդ։ Եվ ինձ ցանկացավ զայնագրություն եւ եսել ասեցի որ միասին համատեղ ունենանք ուսլատ կարոտ զայնագրությունը եւ ֆարգա սուշադ հոยากապ գործ դարավ։ Եսին մի ֆոն բաղանտımız da var. Nerede olduğun bari? Hayır. İyi İyi hoş geldiniz. <gülüyor> Ay canım. Herkese iyi akşamlar bu arada. Benim üniversiteden arkadaşım, bir selam vermek istedim. <gülüyor> nasılsın Dilek? Canım iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok sevindim Araman'a. Ay çok mutlu oldum ya. Sesini duyunca çok daha mutlu oldum yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel ederim. söyledin. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Güzel yerlerdesin. Ona da çok mutluyum. Ee, güzel insanların içindeyim. Onun için evet güzel yerdeyim. Evet, aynen öyle. <gülüyor> Görüşmek üzere diyorum. Çok öpüyorum seni. Ben de çok öpüyorum. Kendine ö iyi bak. Sen de. Benim için de bir türkü söylersin artık. Öyle diyorum. Söyleriz ya. Senin için de, <gülüyor> bebeğin için de. Evet, kızım için. <gülüyor> tamam. Başak için. Tamam mı? Sonra onun için sarı gelini söyleriz. Tamam, teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni. Öpüyorum ben de. Herkese iyi, i̇yi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet e, soruları e, alarak devam edelim. E, başta Sarkis Küre'ye bir selam yollayalım. E, Tabita Toparlı'a bir selam yollayalım. E, Sarkis tweet atmış. Çok keyifli bir sohbet oluyor orada diye. E, Gökhan Erdal Özalp'ın soruları var. E, diyor ki e, Süren Hoca e, duduk metodu ile ilgili bir kitap yayınlamayı düşünüyor mu? Türkçe kaynak bulmak çok zor duduk üzerine diyor. Evet. Ha hayır, nasıl desem Türkçe devam edebiliriz yani. Aslında kıştığınız... aslında çok Biz... istiyorlar böyle ki, bir kitap yapmak için düşünmek lazım. Düşün düşünelim evet. Benim metodunu yazmak. Düşünürüm evet. Yine Gökhan Erdal Özel Bey şeyi sormuş. Civan Gasparyan'la birlikte bir ortak proje var mı ileride diye. Yok, Civan Gasparyan'dan ortak proje yok. ama Biz çok saygılıyız birbiriye. E şimdi bir telefon bağlantımız daha var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, biraz kısabilir misiniz acaba? Alo? E, radyonun sesini biraz kısabilir misiniz acaba? Tamam, kısıldı herhalde. E, kiminle evet, görüşüyoruz? İyi Hoş akşamlar, geldiniz. ben Büyük Odadan arıyorum. Hoş geldiniz, kiminle bir görüşüyoruz? Öğrençler için aramıştım, yengesi oluyorum, kendisi... Böyle oh. güzel bir gece de. Böyle... <gülüyor> Yenge. Evet. Yani ne diyeyim çok mutluyum. ifade edemiyorum sizin gibi. ben yani Çok çok güzel bir program. Bizi o kadar rahatlattınız ki hem heyecanım da yani yenemiyorum. Kendisi o kadar başarılı ki Allah yolunu daim etsin. Sizin gibi aydın insanların yanında olduğu evet. için. Aydın onu insanlarla yolumuz açık olsun. Bizleri de çok seviyoruz ama onu çok seviyoruz. <gülüyor> Teşekkürler yengecim. Kendisine başarılar diliyorum. Bize teşekkür. de bu geceyi böyle yaşattığınız için size de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, başarılar diliyorum programımıza. Teşekkürler. Bir de duduk üzerine bir soru gelmiş Gökhan Erdal Özalp'tan. Aslında ayrıntısına ben de hakim değilim ama hocanın şu anda bizi dinlettiği enfes duduk B karar mı? diye sormuş. Yok, A karar. A'sı B'si nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ...ben profesyonel bir dinleyiciyim... ...A noktasından <gülüyor> B noktasına nasıl gidiyor... ...dağılma... <gittim? gülüyor> <gülüyor> ...evet... E, ...biraz da... E, ...ranting üzerine konuşalım... ...siz de hani yaşarken tanıyordunuz onu... E, ...gelip konserde verdiniz... E, ...güzel bir... E, ...müzik e, dinletişe yaptık ama... ...biraz da bunlardan da... ...biraz da hani gündelik yaşamdan da konuşalım... Ee, ...ne düşünüyorsunuz... 7 yıl olacak neredeyse... ...ve dava yeniden başladı... ...az çok takip ediyorsunuzdur... Ee, ...adaletli bir şekilde... E, ...sonuçlanmadı bu dava... ...fikiriniz ne bu konuda? Ya... ...çok benim için ağır bu... ...gerçek çünkü ben... ...yakından çok iyi tanıdım... her ...Rantinka... ...ee... Kendine için çok ağır oturduk. Ben onun cenazeyi takıldım. Hepsi, hepsiden haber var bana. Yani bir adam dünyaya geldi. İşte serbest olmak için, özgür, özgür olmak için adam öldü. Hepiniz için oldu bu adam, yani bir de Türk halk için değil, bir dünya özgürlük için oldu bu insan. Maalesef böyle oldu. Benim için çok ağır oturuyor. Çünkü biz, yani eski bir dost, söyleyeyim öyle. Rantin, Türkiye'nin en ciddi, güçlü, en insanlardan birisi oldu. ...ve Türk halkı için çok doğru düşündü. Bir de Türk halkı için... ...Türk vatandaşlar için... dünya vatandaşları için... ...çok doğru düşünmek bir insan oldu. Çok entvektal bir insan oldu. Onun için oldu yazıl. Problem. <gülüyor> bir telefonumuz daha var. E, telefonumuzu alalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ben Ethem Gülcan. Emekçiyim. Hoş ee, Hoş araba geldin. kullanırken Radyoza sizi dinliyorum. Hı -hı. Mutlu oldum. Ee, öncelikle Özgür sahip sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, dilimizi aydınlattın, duyurdun ve bu dili konuşan, katkısı olan herkese sinirsiz teşekkür ediyorum. O kardeşlerime de love abris diyorum. Merci akbar, merci. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun Sizlerle daha iyi gideceğinize inanıyorum. Teşekkür ederim. Bizleri çok seviyorum. Sağ olun, var olun, mutluluk. Ne diyeceğini bilmiyorum. <gülüyor> Teşekkürler. İyi akşamlar, teşekkür i̇yi, iyi, ediyoruz. İyi yayınlar. Diyorum. Teşekkürler. Evet, e, şimdi... E, Program bitmeden tabii birkaç kez daha dinleyiciler istiyor sizden e, canlı e, dinlemeyi. E, şimdi e, sırada e, neyi dinleyeceğiz? Şimdi bir parça çalacağım. İçinde bizim normal Bitlis'ten beş minare geçecek öyle. <gülüyor> <Peki>. Ladi içinde. <gülüyor> ben komitestan yaparım bir parça. Ho arayez hocam. içinden bağlarım Bitlis'te beş minare. Beş mi ne Beri gel Allah beri gel Yüreğim doldu yar Beri gel Allah nefesinizi yemeğinize sağlık bravo evet bu keyifli sohbetimiz yavaş yavaş e, sona eriyor çok da fazla vaktimiz e, kalmadı e, son olarak e, hazırda buraya gelmişken müzik üzerine konuştuk bir de Türk-Ermenli ilişkileri üzerine konuşalım ondan sonra son bir canlı performansla programı e, sona erdirelim siz bir müzisyen olarak e, nasıl görüyorsunuz bu ilişkilerin ııı ee... Görüyorum muhakkak bu ilişkiler açacak. Çünkü ben burada bayağı saygı görüyorum. Ben sanatçı olarak geliyorum. Türkiye'de bayağı saygı ve sevgi görüyorum. Muhakkak düşünüyorum bu sorunlar çözülecek. Görüyorum bunu. Ve doğru düzgün çözülecek. Onu da görüyorum. Evet e, sevgili Nursel Dinler ve e, bir telefon bağlantımız var ondan sonra son sözleri alacağım. Evet. E, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar efendim hayırlı akşamlar. İyi hayırlı programlar e. hayırlı olsun programlarınız. Teşekkür ederiz çok naziksiniz. Kiminle görüşüyoruz acaba? E, ben e, Ferman ben kendim bitmişim yüreğimizi yasınız ben böyle e, <gülüyor> diyeyim. Daha fazla e, yüreklerimiz yanmasın sağlık, ya. Sağlık tam eee değ, değinirken rahmetlinin tam üzerinde bir şarkı bir türkü yapmışsınız Yüreğimizi yakınız. Şu anda kamyonla gidiyorum Gerçek yani dünyam değişti. Ben kendim dindar bir aileden gelen bir insanım. Ben bunu diyeyim. Prandam bunu söylüyor. "Femen yamel misfalaz zerratın hayran yara ve men yamel misfalaz yara." İnan ki diyor ki zarra kadar kimsenin kimsenin hayır kimseden kalmayacak. Eğer o delikli ayakkabıyla O rahmetli gittiyse Ondan ne hissediler Ben bunu tek bunu etmek istiyorum Onun o zarra kadar Varsa o zarra kadar hakkı alınacaktır Kesin alınacaktır Bunu dinle Sevaf insanı varsa Yüreğinden hiç zarra kadar Bir şey coşma kalmasın O hak alınacaktır Siz Teşekkür ederim yüreğinize teşekkür ederim Teşekkür ederim kolay gelsin ederim. size Haydi de sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz biz de bize, iyi akşamlar iy Evet, e, son sözleri e, alalım ve e, son bir müzikle artık kapatalım. Oradan Özlem Mine başladı program bitir program bitir program bitir diye konuşmaya. Sarı Gelin'i söylemek istiyoruz. Hı hı. Ee, tabii Ermenice bilmiyorum ama Hı hı. eee elimden geldiğince işte çalışıyorum. Eee de söylemek istiyorum, Gürcüce de söylemek istiyorum. Eee Lazca da söylemek istiyorum, Türkçe'de de, Azerice de söylemek istiyorum ve gerçekten halkların, özgür halkların gerçekten kardeşliğine inanıyorum. Çok keyifli ama çok kısa bir programdı. İki saatlik bir program istiyoruz. Seyirciler. <gülüyor> Yayın yönetmeni duyuyor mu? <gülüyor> ee, şöyle bir konser şey var. Evet. Onda duyurusunu yapalım. Ee, 10 Ekim'de iki konser daha doğrusu. Ee, Süren Asaduryan'ı dinlemek isteyenler için İstanbul'da 10 Ekim'de saat 19'da Süren Asaduryan ve Nursellinler Verdal ve Apıcı'yı dinlemek için özür evet. dilerim. 10 Ekim'de saat 19'da Kazım Orbay Caddesi'nde No 3B'de Bomonti Park AVM'de e, dinleyebilirsiniz. E, iletişim için 232 35 42 0212 232 35 42'den ulaşabilirsiniz. E, hmm. Bomonti Park hmm. AVM'de... ...10 Ekim'de saat 19'da bir konser olacak. Evet. E, diğer konseri de... Evet ...sizden alalım. E, Kadıköy'de Boğa'ya çok yakın bir... E, ...kafe var, ortak kafe var. E, Kuşdili Caddesi... ...Karadut Sokak, NOA 22... E, ...telefon numarası... ...338... E, ...9262... ...cep telefonu da 0535... ...328... ...7744... E, ...burada da önümüzdeki çarşamba... Ee, ...yine dinletimiz olacak. Geçen çarşamba yaptık bir dinleti. Çok keyifli, güzel dostlar edindik. Güzel insanlar geldi. Ee, güzel tanışmışlıklarımız oldu. Ee, eğer bizlerle vakit geçirmek isterseniz... E, ...bekliyoruz. Evet, son bir müzikle bitirelim programı. Bir kuple değil Bir kuple tamam <gülüyor> e, evet, mı? Hepinize iyi akşamlar diyelim. hepinizi iyi akşamlar Kişerpare. Haftaya çarşamba buluşmak dileğiyle. Al bella para para neyim aman neyim.